Ganet yani TV ekranlarına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerlerinizi olsun. Bu akşam Ramazan soframızda yine birbirinden kıymetli iki konuğum var. E, oyuncu Celal Al ve Şerafettin Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. E, Şerafettin abi hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Lafızda Şerafettin ama ben Şeref abi diye herkes. Hangisi kolayına gelirse Eyvallah. onu söyleyebilir. <gülüyor> Sıkıntı yok hocam. Eyvallah. E, Sıkıntı İstanbul yok. için akşam ezanı okundu. Dilerseniz hep beraberce evet. Oruçlarımızı açalım, muhabbetimize başlayalım. İnşallah. Buyurun. Allah kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Allah sofralarımızı bereketle eylesin. Ee, sohbetimize çay eşliğinde devam ediyoruz. Evet Celal abi nasılsın? iyi misin? Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. 2-3 hafta önce şehit oldum. Şehitler <gülüyor> evet. ölmez. Ee, gerçekten ölmediniz ve buradasınız. Ee, evet. Rabbim inşallah hakikatinde de şehadet şerbetini içerlerden, o hissiyatı yaşayanlardan eylesin. Abi. Ee, evet dizide Bizim için çok özel bir yeri olan Abdurrahman Gazi karakterini artık hikayesi, vakti, zamanı geldiği için, vadesi dolduğu için şehadet ile taşlandırdık diyelim. Sağ olsun yapımcımız, senaristimiz, yönetmenimiz çok güzel özveriyle bu zamana kadar taşınmaya çalıştılar. Taşıdılar. Kaç yıl Biz oldu? de elimizden geldiğince, yani 7 yıl elhamdülillah. Maşallah. 7 yıl oldu. Biz elimizden geldiğince karaktere bir şeyler katmaya çalıştık. İnşallah zerdecik de olsa katabilmişizdir ve çok işte malumunuz 2 hafta önce dediğiniz gibi evet. vadesi doldu artık, şehadet ile zirvede bıraktı değilim. İnşallah güzel projelerde yine yer, yer alırsınız. Abi. Abi, Şeref abi de tabi e, yayın öncesi ifade etti, sizi hiç kaçırmıyormuş yani dizilerinizi evet. izliyoruz. Evet. Size olan da bir bağlılığı, bir Evet yani ben olduğuna... sizi isminizi duyunca inanın e, çok memnun oldum, çok sevindim yani. Aynen. Yani, inşallah inşallah Allah e, tamamını erdirsin devamını getirsin İnşallah. yani e, sizin gibi e, arkadaşlara sizin gibi böyle özveriyle gayretle çalışan hakikaten hakkını veren arkadaşlara ihtiyaç var özellikle biz e, bu noktada e, açız yani bu şeylere filmlere bu tür e, rollere açız ekranda gör, gördüğümüz zaman çok memnun oluyoruz bizim kuşak özellikle Eskiden böyle bir şeyimiz yoktu imkanımız yoktu evet. zaten e, ülkede de böyle bir şey yoktu dolayısıyla e, sizinle başladık İnşallah bundan sonra da devam eder e, daha güzel işler çıkarılacağınıza ümit ediyoruz Rabbim utandırmasın diyoruz Şeref abi seni tanıyalım Benim adım Şeref e, işte e, bir tekstil firmasında kumaş işi yapıyoruz e, dört tane evladımız var. Oo, maşallah. E, dünya mücadelesini herkes gibi biz de veriyoruz. E, Rabbim e, bu programı yapanlardan, ilgilenenlerden, bize böyle fırsatı verenlerden razı olsun. Özellikle e, e, şimdi az önce dediğimiz gibi bu tür programlar da bizim için çok ihtiyaç. E, halk olarak. E, biz de bunları gördükçe, duydukça, izledikçe çok memnun oluyoruz. E, Diyanet TV olsun Sizlerin gayretleri olsun Emeklerinizi ziyan etmesin Allah, Allah razı olsun. E, böyle güzel programların Devamını nasip etsin Amin. Abi. Celal ağabey Siz evli miydiniz? Evet Elhamdülillah çocuk var Elinizden öper dört ayak bir kızımız var o, Maşallah İsmi ne? İsmi Hatice, Mariye. Hatice Mariye. Mariye Peygamber Efendimizin e, iki kıymetli işi Evlatların iki İki hanımından çocukları oluyor. İki kıymetli ismini verdik. Ay ne güzel ya. Allah yani Onlar bağışlasın. gibi olsun diye inşallah. Allah, Allah razı bağışlasın. olsun. Cümle evlatlarımız inşallah. Tabii şimdi siz bir devamlı setlerdesiniz. Yengem de biraz muzdariptir değil mi? Sizi az görüyordur ama. <gülüyor> ya şöyle tabii ki sağ olsun hanımlar bu konuda e, hani işimizin ağırlığı, işimizin yoğunluğu bazen böyle oluyor. Mesela saat algımız hiç yok. Hani çok geç saatlere kadar çalıştığımız da oluyor. Ama Allah razı olsun onlar hani vefa ve sabır gösteriyor anlayış gösteriyor ve bu da insana daha çok güç, enerji veriyor, daha çok sizi diri tutuyor ve onların tabii ki o arkamızdaki manevi gücüyle, manevi Eyvallah duruşuyla hocam. daha da çok, biz şevkleniyoruz. Allah razı olsun, kahramızı çöküyorlar Eyvallah. Yani, Sağ Eyvallah. Memleket Artvin Yusufeli'ydi galiba. Memleket Artvin Yusufeli evet. Bursa'da büyüdüm, doğdum büyüdüm ama ecdadım, özüm, yurdum, atam, toprağım, Artvin. Yani... Gider misiniz? Allah'ın izniyle her sene gidiyoruz. Ne güzel. Sıla-ı Sıla Rahim giriyoruz. devam yani. Sıla-ı evet. Rahim devam. İnşallah tabii e, Rabbim imkan verdikçe daha da sık gideceğiz. İnşallah hocam. Terk etmemek gerek. Oralarız. Tabii tabii. Memleket Zaten lazım. Bursa'mızdayız. Sık sık gidip geliyoruz. Bir ayağımız Bursa. Bir, bir ayak İstanbul, bir ayak Artvin. Aynen bir üçlü ayak Artvin. Mekik. Öyle bir tatlı bir, üçlü bir üçgen içerisinde yorulup gidip geliyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şeref ben abi siz memleket tokattı galiba. Evet hocam tokattı. Siz de gider ee, misiniz? Tabii ki gidiyoruz, gitmeye gayret ediyoruz. Ee, zaten e, oraya gidince özümüzü hatırlıyoruz. Değil mi? Tabii yani orada büyümüşüz, e, yaşamışız, mücadele etmişiz, zahmetler çekmişiz. Dolayısıyla e, orası bizim için vazgeçilmez. E, ecdadımız orada kabristanlıkta, onları ziyaret ediyoruz. Akrabayı, eşi, dostu görüyoruz, orada ziyaret ediyoruz. Sılay Rahim vazgeçilmez bir şeydir hocam. O evet. ihmal etmemek lazım. En büyük ibadetlerden. Evet, tabii. evet. Ee, onu ihmal etmemek lazım. Ee, dolayısıyla hocam bizim eğer buralara gitmezsek, biz buraları unutursak astımız unuturuz. Tabii. Ee, ben özellikle çocukları da ben e, götürüyorum gittiğim zaman. Onlar da sağ olsunlar seviyorlar memleketi seviyorlar. Bazıları sevmez gelirim İstanbul'a. Köyü sevmez ama hamdolsun Rabbime bizim çocuklar seviyorlar. Ben de çok memnun oluyorum tabi. Onlar gidiyor işte köyümüz falan filan deyince ben de çok memnun oluyorum. Hep deniyorlar çok. Güzel evet. Şey Sayı deniyorlar. De şöyle yani mesela ilk zamanlar ben de tabi İstanbul'da doğma büyüm ama köken Erzurum. Babam da mesela Erzurum'a tabi orada doğmuş belli bir yaşa kadar orada yaşamış sonra İstanbul'a gelmiş. İlk zamanlar zorla giderdik hani biraz daha çocuklu yaşlarda. Evet. Şimdi gün geçtikçe böyle zaman ilerledikçe artık hani benim babamdan çok gidesin diyor. E, hani gide yani. gele gide gele. Tabii o, tabii. O doğru doğru. etmemek kesinlikle lazım kesinlikle. hocam. Yani, bir ne Bir de şu var. Hani ilaveten. Mesela tabii her her tarafımız iyi. Yani İstanbul'da Anadolu'nun her tarafı çok ayrı güzel. Ama mesela o Anadolu'nun daha öz olan toprakları, yani daha bozulmamış coğrafyalarda insanlıktı tabiattı, coğrafyaydı. İnsan kendi kendini yeniliyor gibi aslında. Değil mi? Hani manen, moralmen, fiziken, ben bir şekilde dinlendiriyor ve özünü hatırlatıyor. Çünkü büyük şeylerde telaşe, koşturmaca bir şekilde sizi farkında olmadan o dünyalık telaşı özünüzden uzaklaştırabiliyor. Ama o gibi yerlerde hep biz burada betona basıyoruz, orada toprağa basıyoruz. Evet. Doğru. O toprağın çekmiş olduklar. ayağımızı topraktan çektiğimiz için zaten mutlu değiliz. Doğru yani. O toprağa bastığımız, o topraktaki arzdan aldığımız o enerji yeniden bizim hayat bulmamıza en büyük etkenlerden evet, bir tanesi yani. oluyor. Şimdi böyle bakıyorum ya size birkaç hafta önce hani şehit olurken ki rolünüzdeki <gülüyor> o simanıza bakıyorum hatırlıyorum ben beyaz değil mi evet. yaşlı evet, evet. şimdi evet. bakıyorum gencecik. gencecik ya evet. bu bu insanı hani bu makyözler var ya hani ha, evet. gerçekten çok farklılaştırabiliyor ya yani <gülüyor> mesela sahneye yani dizi setindeyken tam role girmeden bu yüzünüzdeki bu <gülüyor> değişimi. Süre olarak ne kadar zamanda yapıyorlardı? Çok merak ettim. Vallahi şöyle söyleyeyim, büyük emek, büyük e, meşakkatle yapılan bir şey. Sağ üstüne dediğiniz gibi hani yaşımızda genç ve e, cilt hatlarında pek kırışıklık olmadığı için haliyle yaşlandırmak için makyaj yapıyorlar, plastik makyaj yapıyorlar ve e, iki kat bazen üç kat geçildi oluyor sahnenin durumuna göre aşağı yukarı makyajın yapılması yani ortalama. E, yani bir, 40 dakikayı buluyor. Yarım saat 40 dakika bazen duruma göre bir saate yakın da sürebiliyor ve hani bunu derken şöyle özellikle hani önem ve hemmet gösterdikleri için hmm. çok dikkatli bir şekilde yapıyorlar. Yani da selam olsun Sevta Panama bizim makyajımız ve onunla beraber ekip arkadaşlarına. Ve saç sakalda da aynı şekilde yani beyazlatma süreci 3 katman, katman şeklinde beyazlatma yapılıyor. Ve ardından makyaja geçiyoruz. Makyaj bittikten sonra dördüncü katman atılıyor. Aşağı Corus sakaldı bir saate yakın sürüyor. Yani ortalama iki saate yakın, bir buçuk, bir saat, bir buçuk, iki saate yakın. Sadece tabana saç Bayağı. makyajı oluyor. Evet. O zaman bir de bunun bir de hani evet. Aydın Sa Bey de selam edelim burada saç makyaj bizim <gülüyor> zahmetimizi çeken eyvallah, saçtaki eyvallah. arkadaşlarımıza. Yani bir de yani düşünüyorum da sadece iki saate yakın bir hazırlık süreci var. Hemen Zaten hemen, evet. o role girdiğiniz zaman da sahne başladığında da setlerde artık biz böyle hani izlemesi belki izleyici açısından çok kolay ama çok zahmetli bir iş. Hele yani normal dizilere nazaran sizin diriliş gibi kuruluş gibi bu dizilerin Zorluğu daha çok oyuncular açısından diye düşünüyorum. Yani dönem işi olduğu için dönem işinin haliyle formatı farklı oluyor. Yani Örnek veriyorum, siz bir günümüz işi çektiğiniz zaman günümüz işindeki kullandığınız kostümler, tabii, kıyafetler, tabii. argümanlar Normal daha şey. daha real, daha günümüz. Tabii, tabii. Ama o dönemin, mesela şu an arabayı binip gidiyorsunuz, otomatiği açıyorsun. Tak, şarj meselesi ne bileyim işte hani kontrol çalıştığında gidiyorsun. Ama Dönem işinde o dönemin arabası at. At, at bazen hemen çalıştırınca gitmiyor. <gülüyor> bazen fazla gidiyor. Evet. Ee, bazen o an çok deli oluyor. Bir örnek olarak diyorum. Veyahut da e, aksiyon yapıyorsunuz, dövüşler, karagrafi. hani Kullanmış olduğunuz ekipmanlar dönemsel olduğu için zorluklar oluyor. Arazinin e, doğal olması, çamur, balçık zemin bazen. E, bunlar hepsi size ekstra ex, zaman, ekstra enerjik performans salgılatıyor. Yani e, harcamanız gerekiyor. E, biraz daha belki yorucu ve zor oluyor. E, ama e, zahmet size rahmet olmuyor. Değil yani. mi? Peki o, fark, farkı burada zaten hocam. Yani zahmeti, o, o zahmetin olamaz. farkı ekranda da ortaya çıkıyor. İzleyici de onu görüyor. Ya emek e, yani. emek olunca Eyvallah. netice güzel oluyor Tabii tabii. Yani. Emek Evet. Ee, peki mesela özel dövüş sanatları, işte at üzerinde kılıç sallamayla ile alakalı, evet. at binme ile alakalı özel dersler aldınız değil mi? Şöyle evet ilk başladığımızda biz e, Kazakistan'dan gelen nomad bir grup var, çok başarılı. E, bu arkadaşlarımızla beraber ve İlker Karağülla var, o arkadaşımızla beraber Kuzgun Akademi iki ayrı grup bizi çalıştırdı. Sonraki süreçte işte nomad e, devam ettiler bizle ve bunun hani her sezon başlamadan önce. At, yakın dövüş, at üstünde okçuluk, atlı okçuluk, at üstünde diz gibi aksiyon. ile alakalı e, sıfırdan eğitim alınıyor bütün arkadaşlarımız. Hmm. Yani e, verimi, enerjiyi hep biri tutmak adına sık sık antrenman yapılıyor. Ve en büyük başarılarımızdan bir tanesi de bu. E, yani maşallah. bilinçli bir şekilde ve e, hani bu işin karşı tarafa zarar vermemek adına çok dikkat edilmesi gereken bir alan. Bu açıdan bilinçli şekilde kendi zaten kendi stand dübürle ekiplerimiz de var. Onlarla beraber daha sağlıklı oluyor. Hani e, dövüştüğümüz arkadaşlarımızın bir kısmı özel hani yapım şirketinin bünyesinde olan e, yetenekli ve yetiştirilmiş arkadaşlar. Hmm. Onlara da buradan selam edelim. İstiklal kahramanlar, yani arka planda olan Değil mi? E, bizim kahrabımızı çeken kardeşler. O şekilde emek verdiğiniz zaman yoğun emek ama ekranda izlediğinizde işte dışarıda da tepkiler alınca o bütün zahmet gidiyor. Kuş gibi oluyorsunuz. <gülüyor> oluyorsunuz. Aynen. Evet. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayındayız. Evet. Ee, peki Ramazan ayı sizlere ne ifade ediyor? Mesela Ramazan geldiği zaman içinizdeki duygu nasıl oluyor? O bu bağlamda ne söylemek istersiniz? Allah şöyle özetleyeyim ya. Yani. Tabii ki Ramazan-ı Şerifi bir ele özetlemek e, basit kaçar ama Ramazan tefekkür ya. Ne o şeyle tefekkür? Yani açlık veyahut da susuzluktan da öte kendinizle yüzleştiğiniz, kendi nefsinizle, iç dünyanızla yüzleştiğiniz hani demin dedim ya betona basıyoruz. Betondan toprağa basmak dediğim örneği gibi. Hı hı. Bir anda hani sizin bir şekilde Rabbinizle olan ördüğünüz duvarların Yıkılmasına ve geriden Rabbinizle olan o aradaki bağlantıyı kurmaya noktasında bir çöpür gibi bir şey oluyor. Ve zaten Recep ile Şaban ile bunu kadımla atıyorsunuz. Evet. Ramazan dili bu adımı taçlandırıyorsunuz. Ve bayram ile de o şevki coşkuyu zirveye çıkartıyorsunuz. Evet. Ondan dolayı e, hani hakkıyla bilemiyoruz. Yani yaşayamıyoruz şahsım adına da söyleyeyim. Onun da zaten mahzumiyetini bitmeye yakın daha çok hissediyorsunuz. Eyvah, bu Ramazan'da güzel geçiremedik diye. Bir sonraki Ramazan diyorsunuz inşallah daha iyi Allah'ın izniyle hani hazırlanarak geçirebilirim diye niyaz ediyorsunuz. <gülüyor> Tabi her Ramazan yaşayacağınızı garantisi yok. Tabii evet. Bu açıdan geçmiş kaçırdığımız Ramazanların telafisini bu Ramazan'da yapalım diye artık niyaz etmeye başlıyoruz. Yani tefekkür ederek e, manevi manada insani manada kendi benliğimizi, kendi ruhumuzu ve çevremizdeki alanı, çevremizdeki dünyayı daha rahat görmemizi, o perdeleri, görünür görünmeyen o maalesef dediğim gibi dünyevi oluşan o perdelerinde birin bir kalkmasına vesile. vesile oluyor. Ne güzel. İnşallah. Şeref abi. Şimdi hocam, Celal kardeşim aslında her şeyi özetledi. Ben buna ilaveten e, sabır, ee, çok önemli. Ee, Allah cerde birçok ayet kerimesinde diyor ki sabredenler salih amel işleyenler diyor. Evet. Dolayısıyla e, sabır biz Ramazan'da e, öğreniyoruz, anlıyoruz sabır Allah nasıl şey yaptığımızı. E, bu arada öncelikle e, biz bütün arkadaşların ve İslam aleminin Ramazan'ı e, Allah kabul etsin evet. tuttukları oruçlarını. Allah razı olsun. Rabbimizin istediği şekilde bize oruç tutmayı nasip etsin. Amin. Bütün kötülüklerden uzak bir şekilde. E, sabrı öğretiyor her şeyden önemli. İçinde birçok şey barındırıyor aslında. Yani bir Müslümanın e, yapması gereken, olması gereken birçok şeyi içinde barındırıyor. Ee, kardeşimizin söylediği gibi böyle kısaca anlatmak biraz şey. Evet. Ama ben şunu ilave ediyorum. Sabırla beraber gençlikte yapılan bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan'daki gençlikteki Ramazan da başka oluyor hocam yani. Hı. Yani zaten he. gençlikte yapılan ibadetlerle yaşlılıkta evet. yapılan ibadetler arasında çok, da zaten mutlak bir var. fark vardır Allah katında. Şimdi e, kardeşimiz az önce setten bahsetti ya. Hı hı. E, zahmetten bahsetti. Hı ne kadar zahmet çekersen dedin sizde o kadar karşılığını alıyorsunuz. Biz de eğer ne kadar e, Allah için ibadet soyunduğumuz zaman ibadetlerimizi yaparken ne kadar çok zahmet çekerse o kadar ecrini alırız inşallah. i̇nşallah. Bu da ya. gençlik hocam gençlikte yapılan her şey çok daha güzel, makbul e, oluyor. E, şimdi ben bu mevzuya girmişken ilk Oruç tuttuğumu size hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Valla anlatırsa seviniriz. Zaten ben Ağustos ayına denk geldi hocam. Benim ama. ilk orucum. Peki yaş kaçtı Şeref abi? Yaş 6-7 civarıydı. Tam yaş olarak şey yapamıyorum ama ben dedim bu sene oruç tutacağım. Annem dedi ki ya oğlum sen ufaksın seni Yok dedim anne. Kalktık sahuru yaptık kalktık tarlaya gittik hocam. Köyün yakınında tarla var. Ve Ağustos ayı. Ağustos ayı orakla <gülüyor> biçiyoruz hocam. Ay. Eğiliyoruz böyle bilir misiniz? Bilir. Bilirim, ha, bilirim. Orakla buğday biçiyoruz. Memlekette çok orakla ot Evet. Şimdi e, sıcakta vurdu. Tabii biz e, o an, gece sahurda biraz şeylik yaptık yani tutarız Allah'ın sıkıntı yok. <gülüyor> bir erkeklik yaptı evet. yani. <gülüyor> Ondan sonra e, başladık öğlene doğru sıcakta vurdu. Ben şimdi annem e, diyor ki oğlum işte nasıl yapacağız sen bayağı bir bırak işte git, git. yok dedim anne bu başladık bitireceğiz. Şimdi e, bir yer alıyorsun götürüyorsun oraya kadar geri geliyorsun annem dedi ki oğlum sen dedi bırakmayacaksın herhalde bunu. E, e, eskiden kullandığımız bu selpak gibi mendiller vardı bilir misiniz bilmiyorum cebimizde taşırdık hmm, mendil, mendil. <gülüyor> kumaştan evet. mendil onu ısladı anne koydu kafama. Böyle devam ediyoruz. Hanır, çalışmaya serimi. da evet, devam, çalışmaya ediyoruz. devam ediyoruz. Şimdi hocam mesafe, gittiğimiz mesafe 10 metre. Baştan başlıyoruz, devam ediyoruz. Baştan sona kadar o mendil kuruyor. Dönüş, o kadar sıcak e, o yani. Kadar yani. Sıcak yani. Ya. Ve o orucun Sus. şeyini hiç unutmuyorum hocam. Hazır, akşama hazır. kadar devam ettin tabi Hiç unutmuyorum. Şey Tek, tekneye döndürmedin yani. Evet, kadar? Yok, <gülüyor> yok. Şimdi e, ben çok şeyimdir. Yani açlığa dayanırım. Şimdi de öyleyim hocam. Zaten e, çok yemek şey, çok... şey yapmam. Belki böyle yemek üzerine çok düşmem yani. Evet. Dolayısıyla da e, açlık ben aramam. O, o ara akşama devam ettik hocam. İftarımızı açtık. E, böyle bir kendimize geldik ama onu hiç unutmuyorum. Bak o ilk orucumuzdu. Belki de onun sevabı He yani bir dedin başka. mi hocam ne kadar ibadette zahmet çekersen Rabbimiz inşallah onun ecrini daha çok kat Aynen kat verir yani. Evet. Siz hatırlıyor musunuz tamam. abi? Vallahi ben şöyle hatırlıyorum yani e, hocamın bahsettiği gibi yani ilkokula bir ya da iki e, ama benim şansıma biraz soğuk zamanlı yaz <gülüyor> değil. <mi? gülüyor> tabi tabi yaz değildi e, gecesinde sahuru falan yaptık e, rahmetli dedemle beraber sabah namazı da gidiyoruz. Tabii Allah rahmet eylesin. Amin Allah razı olsun. Secde vefat etti. Hey Aynen inşallah. Hey ben bazen dualarımda Seher yapalım. vakti ramazını kıldı. Zikirin tespihatını yaptı ve secde de bir saat kaldı. Allah'a en yakın olan an secde, secde anı. anıdı. Aynen oradan evet. da rahmet olsun amin. atamıza dedemize. Amin. Ee, şimdi rahmetli Hacı İbrahim dedemle gittik. Tabii eskilerde şey var mesela biz yani Ezzan'a 5-10 dakika kala gideriz misal veriyorum ya dedemle gittik caminin kapısını açtı, kimse yok hani sahur yaptık bir buçuk saat önce oturduk şimdi cemaat geldi ben çocuğum canım sıkıldı bir yandan hmm. hevesliyim ama bir işte mukabele okuyorlar falan şimdi geldik ee, sağ olsun beraber geldi kış vaktiydi sobalı ev sobadasınız falan Hani iftara yakın olan zamanı hiç unutmuyorum. Hem tabii açlık hissediyorsunuz vesaire ama o koku geliyor. Hani Hem yorgunluk var hem de şey var böyle bir aşkla bir kavuşma var. Böyle hani o sabırsızlık falan tabii eve hemen işte sofralar hazırlanır. Zaten misafirimiz eksik olmazdı. En güzel eskilerimizin aleti. Aynen. Mutlaka evet. Ramazan'da iftara birini getirmek, ayrılamak. tabii. tabii, tabii. Ee, sağ olsun anneciğim olsun, babam olsun, kız kardeşlerim olsun, hepsi evet. o konuda e, gönlüleri çok zengindi. Ve o halde, o ortamda böyle hani e, bir bayram sevinci gibi açmak, o hazzı yaşamak, gün boyu hani ibadetle geçirmek ya, şimdi özeniyorum, e, ne yapabilirim? Tabii namazı kılmaya çalışıyoruz. Çocuğumuzu çok anlamıyoruz. Bir tarafta derslerimizi yapıyoruz. E, bir tarafta evimizde zikir, Allah Allah, Allah tesbih, tesbihat yapmaya çalışıyoruz ve akşamında oradan çıkıp hemen teraviye, tekrar dedeyim hmm. falan böyle. O hani bir tatlı bir şey, tabii televizyon çok yaygın değil, internet yok, sosyal medya mecrası yok. Hani daha böyle her şey bakir, daha özel. Tabii sizin zamanınızda çok, çok çok daha, daha evet, çok canım, güzeldi. Bile, e, ve her o heyecan çok başkaydı. ilki ve ilk zamanların heyecanı. Evet, evet. Selam olsun o günler. Evet, o günler evet. bir daha gelmez. Çocukluk günleri her Tabii zaman de. çok daha güzel. Herkese öyle evet. güzellikle anlatır, hayırla yad eder. Ee, Ramazan-ı Şerif ayında böyle iftar sofrasında gerçekten evet. çok keyifli bir sohbet oluyor. Ben çok keyif alıyorum. İzleyenlerimiz de evet, evet umarım hocam, öyledir. Evet. İnşallah. Ee, ben böyle hani son demlere yaklaşmışken e, merak ettiğim bir konuda e, şeyi soracaktım. Yusuf Eli, Artvin Yusufeli Eli dediniz ha, evet, ya evet. orada hiç Ramazan yaşadınız mı? Şöyle yaşadım. 2016 Ramazan'ın dört gününe 5 gün kadar yaşadım. Biz Artvin'de arkadaşlarla beraber söyleşiye gitmiştik. Söyleşi'den sonra ben memlekete geçtim. Amcamlar oradaydı, babamın amca Birkaç gün yaşadım. Haziran ayıydı. Tabii orada yaşamak çok daha özel. Haziran ayında hani millet burada yanarken biz orada soba yakıyoruz. Tabii. <gülüyor> Bir de şu anda değil mi <gülüyor> Yusuf Eli şu an ilçe olarak baraj oldu galiba. Tabii baraj oluyor. Nasip olursa e, yani inşallah 1-2 iki, iki yani... seneye sene kadar yeni yerleşim birime taşınacak. 1-2 bir, sene. Yani 1 veya 2 sene. Şu anda hmm. yeni yerleşim birimi baya bitmek üzere. En son hmm. hani bildiğim kadarıyla. Bakalım hani devletimizin bekası için Yusuf edimizi, devletimize feda ettik. İnşallah hani e, enerji alanında, su alanında da inşallah devletimize, inşallah katkısı olur. İnşallah, inşallah. inşallah. E, o Haziranın sıcağında bizim köy rakımı yüksek. Rakım e, 2100 köyün rakımı, yaylalar, dağlar falan 2500 ve üstü. Maşallah. Bayağı orada zaman... montla, gocukla e, evet. Ramazan'ı şerefe geçirdim evet. diyebilirim. Evet. Hiç susamadım, acıkmadım, <gülüyor> evet. yorulmadım falan. Evet. O şey, güzelliğini <gülüyor> görmüştüm yani. Umre'ye gittiniz mi bir hacca? İki defa umre nasip oldu. Öyle mi? Umre evet. nasip oldu. Hacca niyetlendik, hatta hanımla niyetlendik. Korona girince erteledik. Bakalım artık Rabbim tekrar çağırırsa. Biz de, de öyle bakalım. Yani yazıldık. sıramızı bekliyoruz i̇nşallah. sıramızı. inşallah. Şimdi hocam ben o konuda çok muzdaripim, dertliyim yani. Allah nasip etti Umre'ye gittik. 12 yıldır sıra bekliyorum. Aa, hac. Evet, hac. Tam, o zaman tam şimdi siz Kura'ya da yani tabi olmasınız. E, e, ben oradan e, çok şeyim, e, hac sıramı bekliyorum. E, Pandemiden Kabe'men sonra ben... Kabe'ye hocam. Kabe başka İnşallah. Rabbim var. nasip eder inşallah, i̇nşallah herkese. Inşallah. Rabbim çok Rabbim bu güzel şeyim, gönlünüz yerine İnşallah. Allah razı olsun kardeşim. Çok sağ olasın. Kabe'yi ilk gördüğünüz an ikinize de sormak isterim. Hangi dua yaptınız? Ben çok merak ederim. Valla ben dua ettim şöyle dua ettim bir özel dua ettim bir de bütün ümmeti Muhammed'in birliğine beraberliğine dua ettim. Rabbim bu zamana kadar ve bundan sonraki yapacağımız ibadetleri kabul etsin. Çok güzel bir duaymış ya. yani <gülüyor> böyle bir dua ettik hi almış. Vallahi. <gülüyor> e, bir de bazen özel dualarımız da oldu tabii. tabii. E, onlara da Rabbim nasip etti. Yaptık işte biz bunlara doyamadık hocam yani. Evet. Yengemle mi gittiniz umreye? O zaman bekardım. Ha, bekardım. E, birinde uyacağı arkadaşımız Cavid Çetin, Güner kardeşimizle gittik. Ramazan umresiydi. O Ramazan umresi itikafmıştı. Boğuldu itikafta Maşallah, maşallah. Yani e, terk edilen bir sünnet esasında değil bir Estağfurullah. Bir yani mescit-i efendimizin bir de bir misafiriydik diyelim. İnşallah hakkıyla misafir olabilmişiz. 10 gün mü inşallah. oradaydınız? Tabii son 10 gün Ramazan bayramında orada geçirip oh. zaten 15 Temmuz'dan birkaç gün önce geldik. He yani he. 11 evet. ya 12 Temmuz'da geldik evet. ve 2-3 gün sonra malum maalesef hmm. evet. oldu. 6-7 ay sonrasında da Mehmet Boğazal yapımcımızla beraber gittik. Ee, ona da çok güzel bir umur oldu. Şubat ayındaydı. O da hmm. en serin, en rahat dönem. Tabii Şubat'ı iyiymiş. Kabe boş. Yani istediğiniz kadar tavaf edebiliyorsun, istediğiniz evet. vakit Kabe'ye dokunabiliyorsunuz. <gülüyor> özellikle Ay gece saatleri üstümüze hani ince polar falan alıyorduk hani soğuk. Tabii o, tabi, Medine oluyordu. özellikle soğuk. Evet, ee, Olur. o güzel çok özelli. Tabii hacca gönlümüz, arzu halimiz var. İnşallah ailece gitmekle yetindeyiz. İnşallah hocam. Bakalım inşallah. Rabbim inşallah yayına çağırırız. Rabbim inşallah beraberden getireceğiz. <gülüyor> Amin. Allah razı olsun. İnşallah. <gülüyor> olurum. İnşallah olurum. Yani, Kabe'ye biliyorsunuz hani duyu denir. Yani, yani oraya gidenlere evet. Rahman'ın misafirleri olarak. Evet. İnşallah Rahman'ın i̇nşallah. misafirleri olarak Allah hem haccı hem umreyi nasip etsin. Amin. Gidemeyenlere Amin. de Allah tez zamanda nasip ayşe gidenlere ayşe tekrarını. Ayşe. Ayşe. Ayşe. Duamız o yönde, yani niyazımız o yönde. Şunu derdim ben mesela ya derdim neden bir insan umreye işte 2-3-4-5 defa gider ki ya. Bir defa gitti ya kardeşim gözün doysun misal veriyorum. Evet, gitmeyenler evet. de gitsin. Evet, evet haliyle insanlar inşallah gitmeyenlere de vesile olmak lazım. Onların da elini tutmak lazım. o ayrı bir şey. Evet. Ama gitmeyen kardeşlerim de inşallah gittiği zaman onlar da daha iyi anlayacak. Anlayacaklar. Bir defa gittiğiniz zaman veya yani iki defa doyumuyorsunuz. Doyumuyorsun hocam doyumuyor mu? Bir de orası Orada, ana kucağı gibi evet sanki. Başka mi? bir şey var. <gülüyor> Mıknatıs çekiyor ya tabi Yani, evet, evet. yani Çünkü bilmediğiniz coğrafyada sanki buradaymışsınız gibi. Değil mi? Bir yerde Medine'de <gülüyor> Peygamber Efendimiz Metun. Kabe'de evet. Allah'ın evi. Bütün Kabe. yani Kabe, Kabe daha celalli bir yer. Medine yani Mekke celalli kayalıkların arasında meşakkatli zaten. Evet. Bir baba kucağı gibi, bir baba ocağı gibi. Medine ise daha ferah ve ee daha selim bir yer. Orası da ana ocağı, ana kucağı gibi. Evet. Çünkü Mekke'de Peygamber evet. Efendimiz'i <gülüyor> tabiri caizse kovdular. Evet. Medine kucağa açtı. Evet. Belki onun da onun, onun şeyi da vardı. Ayrı evet. yani hepsinin ayrı bir sonu var. Evet. Peki Celal kardeşim böyle Diyanet Şerif Başkanlığımızın Aa. iki güzeli eserini takdim etmek istiyorum. Eyvallah. Diş kirası vardır Osmanlı'da bilirsin. <gülüyor> eyvallah eyvallah. Şeref abi güle güle. Çok, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah edelim. razı olsun hocam çok teşekkür ederim. Allah, olsun. Allah razı olsun. Rabbim abi. okuyup amel etmeyi nasip etsin. Amin çok Amin. güzel. Aslı olan odur yani. Aynen öyle. Rabbim <gülüyor> inşallah. Kelamını hakkıyla anlayabilenlerden evet. amin. Allah razı olsun. <gülüyor> Var olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de Hayır sağ teşekkür, yani. teşekkür hocam. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Böyle güzel evet. ve özel bir program yaptığınız için e, Diyanet TV'ye ve sizlere şahsınızla ve bütün ekip arkadaşınıza ayrıca teşekkür ederim. Allah İnşallah razı olsun. İnşallah bu projelerin devamı devam Şöyle olur. Şöyle bir alp selamı verir misin? Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah. Evet bu akşam da sohbetimizin sonuna geldik. Eyvallah. Allah nasip ederse yarın akşam yine huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olun.